Nafile ibadetler niyet edildikten sonra vacip oluyormuş. Sürekli yapılan nafile ibadetler vacip hükmüne geçer mi? Mesela her gece teheccüd kılan ve gelecekte de elinden geldiğince kılmak niyetinde olan kişi, teheccüdü kaçırınca kaza mı etmelidir demişler. Öncelikle Cenab-ı Hak inşallah hepimize bu salih amelleri, bu güzel amelleri yapmayı nasip etsin inşallah. Evet, Soru iki şıktan ibaret. Birinci şıkkı bir nafileye başlandığında vacip olur mu? Ya biz Hanefi mezhebinde bir kişi nafile bir ibadete, mesela iki rekat namaza veya Allah için bir günlük oruca niyet etti diyelim. Orucu tutmaya niyet edip başladığı anda bir saat tuttu diyelim, iki saat tuttu, akabinde bozacak mı veya bozarsa kaza eder mi? Veya nafile diyelim, iki iki nekat, namaz kılmak için abdestini aldı, Allahu Ekber dedi, devam edip bitirmek zorunda mı? Bozarsa, bozarsa bunu kaza etmek zorunda mıdır? Yani başlanan nafile ibadet tamamlanmak zorunda mıdır? Evet, biz Hanefilerde bir kişi nafile ibadete başlarsa, bu ibadeti ne yapmış olur? Tamamlamak zorundadır. Eğer tamamlamaz ise, Başka bir günde bunu kaza eder. İki rekat namazı, iki rekat namazını kaza eder. Oruçsa, nafile bir oruç diyelim, perşembe ve pazartesi gününden oruç, bozdu misafirliğe gitti diyelim ki. Onu bir başka günde kaza eder. Çünkü Cenabı Hak buyurmuş, Celle ve A'la, وَلَا Amellerinizi iptal etmeyin. Yani başladığınız bozdu. ameli bozmayın. Onu ne yapın? Tamamlayın diyor. O nedenle başlanılan bütün nafileler bu ümrede olsa, hacda olsa, namazda, oruçta olsa başlanılan nafilelerin tamamlanması gerekir. Tamamlanmazsa uygun bir vakitte kaza ederiz. İkinci şık. Biz teheccüde niyet ettik ve bir ay devamlı kıldık diyelim düzenli olarak. E bundan sonra teheccüde kalkmadığımızda başladık ya kılmaya düzenli. Biz bunu kaza etmek zorunda Hayır. Ya bu başladığımız Teheccüd kılma adetimiz. Devam ettirirsek sevabını alırız. Kestiğimizde de sevabından mahrum oluruz. Niye? Çünkü biz ona başlamadık. Biz niyetimizde var. Bunu yapmak arzusundayız. Bunu yapmak için azm ediyoruz. Ama azm ve niyetimiz olmasına rağmen bunu yapmadığımız vakitte yapmak zorunda değiliz. Kaza etmek zorunda değiliz. Değiliz. Niye? Çünkü henüz başlamadık. Ama kalktık. iki rekat kılacaktık. Değil mi? İki rekata başladık. Diyelim ki abdestimiz bozuldu. Ondan sonra da ya uykum çok yoğun dedim. Kırmayayım dersek kaza ha, İşte o iki rekatı sadece. Ama bizim bir ay içerisinde diyelim ki hep 8'er rekat kıldığımızı düşünün. Ben iki rekatı bozdum. O günkü 8 rekatımı kaza edeceğim? Hayır. Sadece bozduğunuz iki rekatı kaza edeceksiniz. Ya da kalkmadıysak hiç kaza Hayır hiç kaza etmeyeceğiz.